Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ya Rabbil alemin. Salatu ve selamu aleyke ya seyyidil evveline vel ahirin. Ve ila cemil emliyeyi vel muselin. Ve ila cemil evliyeyi. Velhamdülillahi ya Rabbil alemin. Hep beraber Allah'ın el esmâvı'l husnâsını, güzel isimlerini anlamaya, tanımaya çalışıyorduk. Nüzul sırasına göre Allah'ın 36. ismi olan sıra Allah'ın Hay ismine gelmiş. Bundan önce Allah'ın Hayır ismini anlamaya çalışmıştık hep beraber. Eğer Allah'ın bir ismini bilmiyorsak bu durumda Allah'ın hakkını takdir edemedik demektir. Allah'ın hakkı olan esma olüfesnasını takdir edemedik, hakkını teslim edemedik demektir. Onun için Allah'a iman ederken Allah'ın isimlerini el esma olüfesnasını bilmek lazım, sevmek lazım, ona göre iman edip üzerimizde göstermemiz lazım. Mesela Esma-ül Hüsna listesinde Allah'ın hayır ismi yoktu. Hep beraber ayetlerde gördük ki Allah'ın bir de hayır ismi varmış. Allah, Allah hayırmış. Hayri yaratıyormuş. Her neyi yaratırsa o mutlaka hayırdır buyurmuştu. Kuruna nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun mutlaka o hayırdır buyurmuştu. Şer nereden geliyordu? Hayır olmayınca şer olur. Hayrın yokluğu nispetinde şer büyük olur. Nasıl ki nur olmayınca karanlık oluyorsa, iman olmayınca küfür oluyorsa, aynı şekilde de hayır olmayınca şer oluyormuş. Şer Allah'a ait değil, hayrın yokluğundanmış. Allah öyle anlattı. Allah'ın şer diye bir ismi haşa yoktur. Şer nereden geliyormuş? Hayrın yokluğundan dolayı. Eğer biz şerri Rabbimize isnat edersek, bu durumda Allah'a iftira atmış oluruz. Onun için itikadımız böyle bozulmuş, Rabbimizi bilmediğimiz, anlamadığımız, tanımadığımız içindir. Yani Rabbimiz bize kendisini nasıl tanıtmışsa, öyle tanımayınca ne yapıyoruz? Allah'a iftira atıyoruz ve İmanımıza şirki karıştırmış oluyoruz. Mesela bakıyoruz, mü'mindir, müslümandır, yanlış yapıyor, yanlışını Allah'a isnat ediyor. Günah işliyor, hatta adam öldürüp hapse giriyor, kader mahkûmi diyor. Allah öyle takdir etmiş diyor. Evet, haşa. Kendi şerrini Allah'a isnat ediyor. Niye? Allah'ı bilmediği için, tanımadığı için, Allah'ın mutlak hayır olduğunu anlamayıp iman etmediği içindir. Eğer Allah'ın isimlerinden bir tanesi eksik olsa, bilmesek, anlamasak imanımızda eksiklik olur. Mesela bugün Allah'ın hay ismini anlamaya çalışacağız. Sadece isim olarak bilmek yetmiyor. Ne manaya geldiğini, ayetlerde nasıl geçtiğini de anlamak gerekiyor. Yani Allah... Hay ismini nasıl anlatmış, onu öyle anlamak gerekiyor. Öyle ki imanımız, iman olsun. Hep beraber göreceğiz, Allah'ın yeni bir ismini, yeni bir sıfatını öğrenmiş olacağız. Mesela bir zahiri olarak bir imtihana girsek, soruları yanlış cevaplandırsak, o imtihanı kaybeder miyiz? Kaybederiz. Ama imtihanın sonunda mazeret gösterip desek ki ben bilmiyordum, ben anlamadım. Herkes öyle söylüyordu, onun için ben de öyle anladım, öyle yaptım. Ya da desek ki ben büyüklerimden, atalarımdan bu sorunun cevabını böyle öğrenmiştim, onun için böyle cevapladım desek, bu mazeret olarak kabul edilir mi? Kabul edilmez. Evet. O zaman eğer biz Allah'ı bilmesek, anlamazsak, tanımazsak, isimleriyle O'nu anlamazsak Ya Rabbi ben seni böyle anladım, O'nun için böyle iman ettim desek Allah bizim imanımızı kabul eder mi? Kabul etmez. Niye? Çünkü Allah kendini tanıtıyor. Vahy edip Kur'an'ında, kitabında kendini tanıtıyor. Eğer Allah'ın bir ismini, bir sıfatını kabul etmesek veya anlamasak bu durumda Allah'ın hakkını takdir edememişiz. Ayet-i kerimede Allah buyururdu: "Onlar Allah'ın hakkını takdir edemediler." Bu durumda Allah'ın hakkını takdir edememişiz demektir. Allah'a hakkını teslim edememişiz demektir. Yani Allah ben hayrım dedi, ben hayyım dedi ama biz bunlardan bir tanesini herhangi isimlerinden bir tanesini iman etmesek, hakkını takdir edememiş, teslim edememişiz demektir. Ne buyuruyor Resulullah Efendimiz aleyhissalatu vesselam? İnne lillahi tis'un ve tiz'ine isme. Allah'a ait 99 isim vardır. Ve men ehsaha. Her kim ki onları tahsil ederse, Dakaddehale cennet. Buyurdu ki o cennete girmiştir. İsimleri tahsil etmek lazımmış gerekiyormuş. Öyle sadece öğrenmek yetmiyor. Onu hüsüle getirmek gerekiyormuş. Onları tatmak yaşamak gerekiyormuş. üzerimizde göstermemiz gerekiyormuş. Yaparsak ne olur? Yaparsak gönlümüz cennet olur. Cennete girmişiz. ''En güzel isimler Allah'a aittir.'' buyurdu. ''Bütün güzellik Allah'a aittir.'' buyurdu. Allah'ın güzelliği, Allah'ın esma-ül hüsnası Allah'a aittir. Mutlak güzellik Allah'a aittir. Hem insandaki hem diğer kullardaki esmanın, Allah'ın isimlerinin tecellisi, güzelliğinin tecellisi, Mutlak değil, mukayyettir. Yani geçici olarak O'na emanet edilmiş. Baqi olan Allah'tır ama bütün Allah'tan başka bütün varlıklar fanidir. Mukayyettir yani, geçicidir. Eğer biz bütün güzelliğin Allah'a ait olduğuna iman etmesek, bizdeki güzelliğin kendimize ait olduğunu zannedersek ne yapmış oluruz? Hangi güzelliği kendimize ait ettiysek o isimde Allah'a şirk koşmuş oluruz. Ayetleri okurken hep beraber bunun böyle olduğunu göreceğiz inşallah. Onun için ne buyurdu? Ellezekhalakal meute vel ayyukum ahsanu ve gafur. Allah ölümü ve hayatı yarattı ki hanginiz güzel amel yaparsanız diye Hanginiz? Ehsen amel, güzel amel yaparsınız diye, o amelle güzelleşirsiniz diye, Allah'ın güzelliğini üzerinizde gösterirsiniz diye, hayatı ve ölümü yarattı ya Allah. Yaratılışın gayesi buymuş. Diri olmamızın, hey olmamızın sebebi buymuş. Allah haydır buyurdu ayet-i kerimede. Allah'ın hay ismi Kur'an'da 5 yerde geçer. Gerçek hayat sahibi Allah'tır. Bütün varlık, bütün mevcudat aslında Allah'ın hay ismiyle diridir. Bizim ölü zannettiklerimiz de diridir. Çünkü ne buyuruyor ayet-i kerimede yerde, gökte ikisi arasında ne varsa hepsi Rabbini ham bile tesbih eder. Ham bile tesbih ediyorsa bu durumda her şey diridir, her şey akıl sahibi irade sahibidir. Aynı zamanda iman sahibidir. Çünkü Rabbini ham dile tesbih ediyor. Her ne kadar okulda bize canlı varlıklar, cansız varlıklar diye öğretilmişse de bu yanlış bir anlamaydı, Allah'a göre bir anlama değmedi. Onun için her şey diridir, her şey Rabbini ham dile tesbih eder. Bir de hamd ile tesbih etmesi gereken Allah'ın irade verdiği iradeli varlıklar vardır. İnsan iradeli varlıktır. Rabbini kendi iradesiyle, tercihiyle hamd ile tesbih etmesi lazım. Allah hayırdır. Bununla beraber biridir. Bir de diriltendir özel olarak insana bir hay ismiyle tecelli etmiştir. Nefehtu min ruhi. Ona ruhumdan nefettim. İnsana ruhumdan nefettim. Bu özel bir diriliştir. Allah'ın bir ismiyle dirilmek farklı şeydir. İki ismiyle dirilmek farklı şeydir. Aslan Allah'ın el esmaul husnasıyla dirilmek ayrı şeydir. İnsan şerefini zaten buradan alıyor. Allah'ın Adem'e esmayı talim etmesiyle Adem şeref bulmuş, Allah'ın yeryüzündeki halifesi olmuş, melekler bundan dolayı ona secde etmiştir. Allah ayet-i kerimede buyuruyordu, Allah'ın Resulü sizi hayat verene davet ettiğinde davetine icabet edin. Allah bir de vahiyne ruh dedi yani. Hayat veren. İnsan, Hz. Evet, Hazreti insan Allah'ın ayetleriyle diriliyormuş. Ayet-i kerimede Allah buyurdu ki: "Resulüm, ölülere sen mi işittireceksin?" Yani biri eğer kulağını, gönlünü, gözünü Allah'ın ayetlerine kapatmışsa Allah ona ölü dedi. Allah'ın vahyini biri dinlemiyorsa, dinlemek, anlamak istemiyorsa Allah ona ölü dedi. O hay değildir dedi. O ölüdür dedi. Aynı şekilde kafirler için öyle buyurdu. İman etmeyenler için buyurdu. Buyurdu ki onların gözleri var görmezler, kulakları var işitmezler, kalpleri var onunla anlamazlar, vehmetmezler. Neden? Ama diridir bakıyorsun, zahiri olarak diridir. Zahiri olarak diri olmak ayrı şeydir, manevi olarak diri olmak ayrı şeydir. İki türlü diri var, olmak vardır, biri Zahiri olarak diri olmak, hayvanlar zahiri olarak diridir. Ama insanın bir de manevi diri oluşu vardır. Allah ile diri olması vardır. İman ile diri olması vardır. Eğer biri iman etmemişse Allah ona ölü dedi. Allah'ın ayetlerini dinlemiyorsa, anlamaya çalışmıyorsa Allah ona diri değil, o ölüdür dedi. Ölmüş dedi. Bu manevi diriliş eğer bir insanda mevcut değilse o Allah'ın kendisine nefettiği ruhu kendisinden perdelemiş demektir. Onunla dirilmemiş. Manevi olarak diri değil. Bu durumda Allah ne buyuruyordu? Onlar hayvan gibi hatta hayvandan daha aşağı dedi. Çünkü hayvanın zahiri olarak bir diri hali vardır. İnsan da öyledir. Eğer manevi olarak diri değilse ona insan denmez, ona Allah beşer dedi. Ona beşer denir, ona insan denmez. O mümin değilse Allah ona insan demiyor, ona beşer diyor. İman etmemişse. Öldüğünde de cehenneme gider, onun için söylüyorum insan cehenneme gitmez. Gidenler hayvan gibi olanlardır. Allah'ın kendisinde nefetti bir ruhtan mahrum kalmış olanlardır. Evet. Allah hayvanın ölümüne ya da kafirin ölümüne ne buyuruyor? Mevt. Evet. Mevt oldu. Mevta oldu. Ama insanın ölümü için bu kelimeyi kullanmaz Allah. Ona tevefi denir. Tevefi. Vefat etti der. Bedenin ölümü mevttür. Manevi ölüm. Yani gönlün, kalbin, ruhun ölümü, bunun ondan mahrum kalmasına da vefat denir. Ruhun bedenden ayrılıp Allah'a gitmesine vefat denir. Ama biri onu kaybetmişse, evet, o meute olur. Tabiri caizse hayvan gibi ölür, ona leş denir. O leş olur yani. İnsan eğer Allah'ın kendisine verdiği şerefi kabul etmezse, Allah ile diri olmazsa, Allah'ın kendisine nefret ettiği Ruhla diri olmazsa o insan olmaz, ona beşer denir. Allah kelimeyi böyle kullanır çünkü. Evet, biri kendi kendisinden, Allah'ın kendisine nefretli ruhtan mahrum kalınca, onu örtüp perdeleyince Allah onlar için gözleri var görmez, kulakları var işitmez, kalbi var onunla anlamaz. Var niye anlamıyor? Ölüdür onun için. Manevi gözü kör olmuş. Yani bakış var ama kör, görmüyor. Kulağı var, işitmiyor. Kalbi var, gönlü var, anlamıyor. Onunla fehmetmiyor. Onlar hayvan gibi, hatta hayvandan daha aşağıydı. Kendine yazık etmiş. Allah'ın kendisine verdiği kıymeti, değeri, şerefi taşıyamamış. Allah ayet-i buyurdu ki, kim bir insanı öldürürse, hasretli olarak bir insanı öldürürse fark etmez. Kafir olsun, mümin olsun fark etmiyor. Bütün insanlığı öldürmüş gibidir dedi. Bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Aynı şekilde buyurdu yine başka bir ayet-i kerimede, kim bir mümini kasten öldürürse onun cezası ebedi cehennemdir dedi. Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiştir dedi. Bir mümiri hasten öldürürsün. Mutlaka bunun bir sebebi olmalıdır. Allah bir insan için bütün insanlık dedi. Aynı şekilde kim bir insanı diriltirse dedi, bütün insanlığı diriltmiş gibidir dedi. Nasıl insanı öldürmek varsa bir de diriltmek var. Hadi öldürmeyi anladık. Peki insan, insanı nasıl diriltir? O zaman Allah'ın söylemek istediği başka bir şeydir. Bu zahiri olarak, ceza olarak bu böyledir. Bir de bunun manevi boyutu varmış. Bir insanı manevi olarak öldürmek var, manevi olarak diriltmek varmış. Manevi olarak öldürmek nasıldır? Eğer biri birini imanından ederse, onu Allah'tan başka tarafa döndürürse, onu insan olmaktan çıkarıp, hayvan yaparsa, onu öldürmüştür. Ona ahireti bıraktırıp, Allah'ın rızasını bıraktırıp, dünyayı tercih ettirirse, onu öldürmüştür. Aynı şekilde tersine de diriltmiştir. İman etmeyen birine iman ettirirse, onu diriltti. Allah buyurdu, kim bir insanı diriltirse... Bütün insanlığı diriltmiş gibidir dedi. Ya da Allah'tan dönmüş, başka tarafa gidiyor, iman ettiğini zannetmiş, zannediyor ama iman etmemiş. Eğer ona iman ettirir, onu Allah'a gönderirse, onu diriltmiştir. Bütün insanlığı diriltmiş ne demektir? Bunun da bir manası olması lazım. Allah hay ismiyle tecelli etmiştir. Böyle bir tecelliyle ona tecelli ederim dedi. Ona böyle bir ikramda bulunur, böyle büyük bir ikramda bulunurum dedi. Allah vaat etti. Böyle kısa kısa anlatmak zorundayım, yoksa bitmez. Allah'ın hakkını teslim etmek lazım. Aslında bu isim Allah'ın kayyum ismiyle beraber gelir. Allah hay ve kayyumdur. Allahü la ilahe illa hu el hayyul kayyum buyurdu. Ama bir araya getirdiğimizde baktık ki hakkını veremiyoruz. Anlatmamız gerekenleri yeteri kadar anlatamıyoruz. Onun için ayırdık. Bir dahaki sohbetimizde Allah'ın kayyum ismini inşallah anlamaya çalışacağız. Allah'ın hakkını teslim etmek gerekir. Eğer burada bir eksik kalırsa, ben Allah'ın bir ismini anlatırken gerektiği gibi, en azından anlaşılması gerektiği kadarıyla anlatmazsam, Allah'ın hakkını takdir edememiş olurum çünkü. Onun için, konuşanların Allah'ın hakkını teslim etmesi lazım önce. Allah ayet-i kerimede buyuruyordu, ''Hadi siz bildiğiniz konuda konuştunuz.'' Siz bilmediğiniz konuda da konuştunuz. Hatta siz Allah hakkında bile konuştunuz. Bilmediğiniz halde Allah hakkında konuştunuz. Evet, Allah haydır, diridir. Bununla beraber diriltendir. Bütün diri olanlar diriliğini Allah'tan alır. Allah haydır, Allah haya sahibidir. Haya sahibi el esma husna Allah'a aittir. Kulda bir vasıf varsa, onun kemaratı Allah'ta vardır. Kul haya ediyor mu? Ediyor. Utanıyor mu? Utanıyor. Bu sıfat en kamil manada Allah'ta bulunur. Eğer biz Rabbimizi haya sahibi olarak anlamazsak, bu şekilde iman etmezsek, imanımızda noksanlık olur. Eksiklik olur. Bununla ilgili evet, ayetleri, hadisleri hep beraber anlayacağız inşallah. Bütün mahlukat diridir. Bir insanın diri oluşu vardır. Allah ile, Allah'ın ruhundan nefretmesiyle diri olması vardır. Bir meleklerin diri olması vardır. Bir cinlerin diri olması vardır. Her birinin diriliği farklı bir tecelli yalnız. Bununla beraber bir de hayvanların diri olması vardır. En üst mertebede insan duruyor. Bitkilerin diri olması vardır. Bunun dışında bir de bütün varlığın, taşın, toprağın diri olması vardır. Eğer mahlukata böyle bakmazsa, yani diri olana ölüymüş gibi bakarsak o mahlukatın hakkını teslim etmemiş oluruz. Haksızlık etmiş, ona zulmetmiş oluruz. Allah ayet-i kerimede buyuruyordu insanın kalbi katilaçlı taş gibi, hatta taştan daha katı. Çünkü öyle taşlar var ki yarılır içinden ırmak fışkırır, öylesi var ki yarılır içinden su kaynar fışkırır öylesi var ki Allah korkusundan yukarıdan aşağıyı yuvarlanır. Neymiş bu? Taş. Yani su geldiğinde çıkmak istediğinde taş ona mani olmuyor. Taş kendi kendini yarıyor çıksın diye. İnsanlar oradan o sudan istifade etsin diye o kendini parçalıyor, yarılıyor. Bir de Allah korkusundan yukarıdan aşağı yuvarlanır. Niye? Dağın tepesindedir. Ben burada böyle yüksekte durmakla kibirlermiş olmayayım diye Allah korkusundan aşağı yuvarlanıyor. Taş diriymiş. Evet, hadi bitkilerin, ağaçların diri olmasını anladık. Hayvanların diri olmasını anladık. Demek ki bir de taş diriymiş. Toprak diriymiş. Diri olmayan hiçbir şey yoktur. Hepsi de Rabbini hamd ile tesbih eder. Taş Allah'tan harşet ediyormuş. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatu vesselam, bir mümin, Allah diyen, Allah'ı zikreden bir mümin yere bastığında basılan yer, basılmayan yere karşı övünür. Niye? Rabbimiz zikreden biri üzerime bastı diye. O zikrin nuru ona aksediyor. Basılmayan yere karşı iftihar ediyor. Evet, her şey diridir. Allah'ın hay ismiyle her şey diridir. Onun için neye bakarsak bakalım, bilelim ki o diridir. Aynı şekilde hayvanlara bakarken de Allah'ın bize öğrettiği gibi bakmamız lazım ki onlara haksızlık etmiş olmayalım. Onlara zulmetmiş olmayalım. Allah ayet-i kerimede buyurdu. Yeryüzünde yürüyen canlılar, gökyüzünde uçan kuşlar her biri sizin gibi bir cemaattir dedi. Sizin gibi. Mesela Hz. Süleyman kıssasını anlatırken ayet-i kerimede Allah bir kuşu anlatıyor. Kuş gidiyor bir memlekete Seveye. Ben görüyor orada bir takım insanlar gördüm. O kavmi o kavim güneşe tapıyordu. Allah'ı bilmiyordu. Şeytan diyor bunu onlara güzel göstermişti. Evet, onlar bilmiyordu. Kuş konuşuyor, Hazreti da konuşuyor. Onun için bütün mahlukat Rabbini biliyor. Onlara biz hayvan gibi bakıyoruz. Bize öyle öğretilmiş ya da işte bir şey bilmiyor hayvandır diyoruz. Öyle değil. Evet, her biri irade sahibidir. Her biri iman sahibidir. Her biri Rabbini hamd ile tesbih ediyor. Allah karıncayı anlatıyordu. Evet, Hazreti Süleyman bir vadiden geçerken, karıncaların bulunduğu bir vadide, Hazreti Süleyman bütün hayvanların dilini biliyordu. Kraliçe karınca dönüp diğer karıncalara dedi ki, Süleyman ordusuyla geliyor, farkında olmadan sizi ezebilir. Hemen yuvanıza dönün dedi. Hazreti Süleyman karıncanın bu sözüne güldü dedi. Karınca konuşuyormuş. Hazreti Süleyman'ı tanıyormuş. Mümini, peygamberi tanıyormuş. Biliyor ki, farkında olsa ezmeyecek. Farkında olmadan ezebilir dedi. Onun için mahlukata bakarken Allah'ın hay ismiyle bakıyoruz ki her şey diridir. Her şey irade sahibidir, iman sahibidir ve Rabbini hamd ile tesbih ediyor. Asla bunu unutmuyoruz. Yoksa varlığa, mahlukata, haksızlık etmiş olur, haklarını teslim etmemiş oluruz. Durum böyle olunca Allah'ın bir ismini bilmesek, anlamasak, tanımasak Allah'a hakkını nasıl teslim etmiş oluruz? Allah ölümle hayatı anlatırken Bizim anladığımız gibi anlatıyor. Allah iman etmeyenler için ölü diyor. Ama Allah yolunda ölmüş olanlara ölü demeyin dedi. Onlar diridir. Onlar Rableri katında rızıklanırlar dedi. Başka bir hayatta. Ama siz bunu anlamazsınız dedi. Siz bunu kavrayamazsınız, farkına varamazsınız dedi. Zahiri olarak bakıldığında diri olabilir ama manen ölü ise o hayvan gibidir. Hatta ebediyen de kaybetmiştir. Allah'a iman etmeyenler ölüdür. Biri eğer Allah'tan koparsa, ayrılırsa evet o ölüdür. Hay, aynı zamanda haya demektir. Haya eden. Hayali olmak, manevi diriliği gerektirir. Manevi dirilik. Yani biri eğer kendi maneviyatından, Allah'ın kendisine nefrettiği ruhtan perdelenmişse, o manevi olarak diri değil, ölüdür. Onun için utanmaz ve haya etmez. Mesela diğer hayvanlara baktığımızda, onlar hayal etmiyor. Niye? Allah'ın nefeti ruhunda yok da ondan. Ondaki Allah'ın isimleri isimlerin tecellisi farklıdır da ondan. Resulullah Efendimiz buyurdu Aleyhisselatu Vesselam iman etmeyenler, hakî hakikati. Örtenler, kendisinden perdeleyenler, kafirler, Allah'ın kendilerini ne kadar çok sevdiğini bilselerdi, anlasalardı, kafir olmaktan, hakkı hakikati örtmekten haya ederlerdi, dedi. Ayet-i Kerime'de Allah buyuruyor, ''Allah hakkı söylemekten hayal etmez.'' dedi. Evet, hakkı söylemekten hayal etmez. Bu ayet Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la ilgilidir. Evet, Allah buyurdu ki, müminlere, sahabeye buyuruyor, Peygamberin evine giderken, Allah'ın, Nebisinin, Resulünün evine giderken, böyle belli, bellisiz zamanlarda, vakitsiz, Öyle rastgele onun evine gitmeyin dedi. Ama dedi, eğer o sizi yemeğe davet ederse, bu durumda davetine icabet edin, gidin yemeğinizi yiyin ama böyle oturup sohbete dalmayın. Yemeğinizi yediniz, hemen kalkıp çıkın. Eğer böyle yaparsanız, sizin bu tavrınız Allah'ın Resulüne eziyet olur. Bununla beraber Allah'ın Resulü bunu söylemekten hayal eder dedi. Yani size yemeği ikram etti, hadi kalkın demekten hayal eder. Allah'ın Resulü bunu söylemekten hayal eder ama Allah hakkı söylemekten hayal etmez dedi. Ben bunu size söylüyorum, böyle yapmayın dedi. Allah'ın Resulüne eziyet etmeye hakkınız yoktur dedi. Bu durumda biri kendisi için burada ne anlamamız gerekir? Biri kendisi için bir şeyi söylemekten hayal edebilir. Ama biri Allah adına hayal etmeden o hakikati olduğu gibi söylemesi gerekiyormuş. Gerekiyor. Yani biri birine bir yanlışlık yaptığında, saygısızlık yaptığında o hayal ettiği için susuyorsa, bir şey demiyorsa bu durumda Birinin Allah adına senin bu yaptığın doğru değildir. Bu tavrın, bu hareketin ona eziyettir. Ama o bunu söylemekten haya ediyor. Bununla beraber Allah söylemekten haya etmez. Allah hakkı söyler. Hak budur, doğru budur. Demek lazım, demesi lazım. Evet. Allah hayırdır. Bununla beraber haya sahibidir. Allah'ın Hayat sahibi oluşu onun şanına layık şekildedir yalnız. Kendisindeki bu sıfatı bir de kullarına evet, bahşetmiştir. Evet, insanlara, meleklere, cinlere bu ismiyle tecelli etmiştir. Mesela Resulullah Efendimiz iblise sormuştu, Hz. Bekir'i sordu, Hz. Ömer'i sordu, Hz. Ali'yi sordu, Hz. Osman'ı sorunca ben ondan hayal ederim dedi. Çünkü melekler de ondan hayal eder. Şeytan bile hayal ediyormuş. Cinlerdendir hayal ediyormuş. Melekler de ondan hayal eder dedi. Allah bu sıfatıyla eğer insanlara, meleklere, cinlere tecelli etmişse, en kamil manadaki bu tecelli kendisine aittir. En kamil manadaki haya eden Allah'tır. En esmaul husna Allah'a ait olduğu için bu böyledir. Allah'ın haya etmesi kullarının haya etmesine benzemez. Allah kanarmaktan ya da yanlış anlaşılmaktan ayıplanmaktan dolayı haya etmez kullar bundan dolayı haya eder ama Allah'ın haya etmesi böyle değildir nasıldır Allah'ın Resulü nasıl anlatmış buyurdu ki Allah haya sahibidir hayal edenleri sever. Ümmetimden, açıktan açığa günah işleyenler hariçleri, dedi. Ümmetimin hepsi affedilmiştir dedi. Ama, açıktan açığa günah işleyip, hayal etmeyenleri Allah affetmez dedi. Açıktan açığa günah işleyince, bu Allah'tan hayal etmemek İnsanlardan, müminlerden hayal etmemek manatına geliyormuş. Evet, Resulullah Efendimiz öyle buyurdu. Bir de buyurdu ki, Allah haya ve kerem sahibidir. Kulunun kendisine kalkan ellerini dua için, kalkan ellerini boş çevirmekten haya eder. Bir kul elini açıp Allah'tan bir şey isteyince Allah onu boş evet. çevirmekten hala eder dedi. Evet Allah haya sahibidir. Günahı, kusuru örtendir. Perdeliyendir. Onu aşmayandır. Onu ifşa etmeyendir. Niye? Haya sahibidir. Kul utanınca Allah da ondan utanır, günahını örter. Evet başka bir hadis-i şerifte bir kurun saçı sakalı, saçı İslam'da beyazlaşırsa, ağarırsa Allah ona azap etmekten haya eder dedi. Yani iman etmiştir, ibadetini yapmaya çalışıyor, mümin olarak, Müslüman olarak saçı beyazladı. Allah ona azap etmekten haya eder buyurdu. Allah haya sahibidir çünkü. Yani kul yanlış, yarım yamarlak da yapmış olsa, evet, Allah ona o çabasından dolayı, gayretinden dolayı hayal eder, azap etmekten. Evet, Resulullah Efendimiz buyurdu, kıyamet günü Allah, mümin kulunu yakınlığına alıp, ona şöyle buyurur, mümin kul, kelimeye dikkat etmek lazım, iman etmiş. Allah'ı her şeyden çok seviyor. Bununla beraber, kataya düşmüş, günaha düşmüş, tövbe etmeden de gitmiş. Onu kendi yakınlığına alıp ona buyurur ki, falan gün şu günahı işledim, faranca gün şu günahı işledin, falanca gün şu, şu günahları işledin, der. Kula günahlarını itiraf ettirir. Kul da evet ya Rabbi, işledim der. O anda buyurur ki, kul Helak olacağını anlar. Bu günahlardan dolayı, bu yanlışlarından dolayı helak olacağını anlar. Bunun üzerine Allah kuluna şöyle buyurur. Dünyadayken bu günahlarını örtmüştüm. Sen bu günahlarını gizlemiştin, utanmıştın. Ben de örttüm. Seni utandırmadım dünyada. Seni burada da utandırmayacağım. Burada da bu günahlarını mağfiret ettim. Yani hiç olmamış gibi sildim. Bu durumda dikkat etmemiz gereken husus nedir? Allah'tan hayal etmek. Kullarından hayal etmek. Günahımızı gizlemek. Açığa vurmamak. Öyle hem yanlış yapıp hem günah işleyip günahımızla övünmemek, onu ortaya dökmemek. Sen onu örtersen Allah da onu örter. Kıyamet günü de onu örter. Kim söylüyor? Resulullah Efendimiz. Söylenecek söz yok yani. Sahabe anlatıyor. Buyuruyor ki Resulullah Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam bir toplulukta, bir cemaatin içinde oturuyordu. Oturup onlara sohbet ediyordu. Bu arada karşıdan üç kişi geldi, yaklaştılar. Bir tanesi böyle ileri geçip boş bir yerde oturdu. İkincisi de o cemaatin arkasında oturdu. Üçüncüsü de dönüp şöyle biraz baktı, sonra dönüp gitti. Diyor Efendimiz buyurdu ki, şu üç kişinin halini size haber vereyim mi? Bu üç kişiden bir tanesi Allah'a döndü. Öne geçip boş bir yerde oturdu, Allah'a döndü. Resulü Efendimiz Allah'ın ayetlerini anlatıyor, sohbet ediyor çünkü. Allah'a döndü dedi. Allah da ona döndü. O Allah'a döndü, Allah da ona döndü. İkincisi haya etti. İleri geçmedi. Topluğun hemen arkasında çöktü, arkasında oturdu. O haya etti. Allah da ondan haya etti. Buyurdu. Üçüncüsü de Allah'tan yüz çevirdi, dönüp gitti. Allah da ondan yüz çevirdi. Buradan neyi anlamamız gerekir? Allah kulunun haline, tavrına göre muamele ediyormuş. Allah'a dönene Allah dönüyormuş. Yüz çevrinden, yüz çeviriyormuş kendisine, kendisinden haya edenden de haya ediyormuş. Evet. O zaman bakacağız. Allah'tan haya ediyor muyuz, etmiyor muyuz? İnsanlardan haya ettiğiğimizde Allah'tan da haya etmiş oluyoruz. Hayali olmuş oluyoruz. Ama şeytan, iblis bütün çabasını, gayretini ortaya koyuyor, o hayamızı gidermek için, çoluk çocuğumuzun hayasını gidermek için. En olmayacak şeyleri böyle getirip ekrandan, televizyondan gösteriyor ki, o hayayı giderebilsin. O haya duygusunu silebilsin. Hayasızlaştırmak için elinden geleni yapıyor. Onun için, bütün peygamberlerin söylediği bir söz vardır. Haya etmiyorsan istediğini yap. Yani biri hayasını kaybederse artık o her şeyini kaybetmiş demektir. Haya imandan ayrılmaz bir bütündür. Akıl, haya, iman birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Eğer biri hayasını kaybettiyse imanının üçte birini kaybetti demektir. Evet, Resulullah Efendimiz buyurdu, aleyhissalatü vesselam, ''Bilin ki kim ahiret hayatını dilerse, dünya hayatının süsünü terk eder. Yani dünyayı ahirete tercih etmez. Dünya hayatının süsünü terk eder. Çünkü ahireti tercih etmiştir. İşte kim bunu yaparsa, o Allah'tan gereği gibi haya etmiştir.'' dedi. Allah'tan hayal etmek neymiş? Ahireti dünyaya tercih edip, dünya süsünü terk etmekmiş. Dünya süsünü ahiretin arkasına atmakmış. Allah'a karşı nasıl hayali olmak gerekir? Birincisi, Allah'a hiçbir şey iştir koşmadan hayal etmek gerekir. Allah'a bir şeyi şirk koşmaktan haya etmek gerekir. Allah'a hakkını teslim edememekten haya etmek gerekir. Onu anlamamaktan haya etmek gerekir. Öğrenmemekten, tanımamaktan haya etmek gerekir. Ne buyurdu ayet-i kerimede? Kendinizi yermeyin dedi. Kendini yermekten hayal etmek gerekir. Kendini aşağılamaktan hayal etmesi gerekir. Çünkü Allah ona sen yeryüzündeki halifemsin dedi. Sana ruhundan nefetmişim, melekleri sana secde ettirmişim dedi. Kendimden sana ruh vermişim, hayat vermişim. Biri kendini yerince Allah'tan hayal etmedi demektir kendini yermekten hayal etmelidir. Bununla beraber Allah'ın kendisine verdiği kıymeti, değeri, şerefi taşıyamamaktan hayal etmesi lazım. Bunu taşımaya çalışması lazım. Nasıl taşıması lazım? Allah'a hamd ederek, tesbih ederek, tekbir ederek, Bununla beraber insanların yanında, insanlığın yanında insanlık şerefini, onurunu koruyarak, Hazreti insan olduğunu unutmayarak, her anda Allah'ın huzurunda olduğunu unutmayarak Allah'tan haya etmesi lazım. Böyle olursa haya sahibi olur, gerçek manada diri olmuş olur, hay olmuş olur. İnsanın hayası ne kadardır? Allah'ın Hay isminin tecellisi kadardır. Allah'ın Hay ismi ne kadar onda tecelli etmişse onun hayası da o kadardır. Bu durumda en kamil manada Allah'ın Hay ismi kimde tecelli etmiştir? Resulullah Efendimiz'de, peygamberlerde, sonra onlara yakın olanlarda. Mesela Resulullah Efendimiz nasıl tecelli etmiştir? Sahabe anlatıyor. Biz doya doya onun yüzüne bakamadık, bakamazdık. Neden? Çünkü bunu fark ettiğinde evet, hayal eder, kızarırdı, terlerdi. Biz de onu incitmemek için doya doya yüzüne bakamadık. Buyuruyor. Biri bir şey sorduğunda bütün göksüyle ona dönerdi onu ciddiye aldığını gösterirdi. Biriyle karşılaştığında, selam verdiğinde, elini tutup müstafa ederken asla önce o onun elini bırakmazdı. Niye? Utanıyor. Karşıdaki onun elini bırakmadan, o onun elini bırakmazdı. Nasıl böyle büyüklerden hayal ediyorsa, küçüklerden de hayal ediyor. hayal etmek sadece böyle kuru kuruya utanmak değildir. eğilir. Evet. Sahabe anlatıyordu. Resulullah Efendimizle beraber bir yere gidiyoruz. Bir yerden geçerken, çocuklar yol kenarında oynuyordu. Bu arada çocuklar koşup gelip onun elini öptü. Bir tanesi evet, oyuna devam ediyordu. Oyun tamamlaması, tamamlama sırası ondaymış. O demiş, ya bekle, ben de geleceğim. Resulullah Efendimiz durdu, bekledi. Hep beraber bekledik. Çocuk oyununu bitirdi. Geldi, onun elini öptü. Ondan sonra yolumuza devam ettik. Çocuk dur demiş. Çocuktan hayal ediyor. Bu hayası aynı zamanda onun muhabbetiyle, sevgisiyle orantılıdır. Resulullah Efendimiz sahabe anlatıyor. En az haftada bir sefer Uhud dağına gidiyordu. Bunu anlamayanlara buyurdu ki, Uhud bir dağdır, bu doğrudur. Ama Uhud bizi sever, biz de Uhud'i severiz. Dağ beni seviyor, ben de onu seviyorum diyor. Bakış meselesi, doğru bakış. Hak bakış bu bakıştır. Burada her ne varsa, Allah diyenleri sever. Allah'a hamd edenleri sever. Hatta biz burada, Allah'ı zikrederken hepsi hep beraber bu zikre iştirak eder. Bazen kardeşlerimiz mesela bunu böyle müşahede ediyor. Bu hep böyledir. Allah'a imar edenleri taş bile görünce sevinir. Ona muhabbetle bakar. Bütün eşya böyledir. Bütün varlık böyledir. Onun için her şey Allah'ın hay ismiyle diridir. İman sahibidir, irade sahibidir. Bununla beraber Rabbini hamd ile de zikrediyor ediyor ve tesbih ediyor. Allah yolundadır. Evet. Bununla ilgili ayetleri hep beraber dinleyelim. Eûzübillâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Huvvel <gülüyor> hayyü la ilahe illa hu. O haydir. Allah haydir. La ilahe illa hu. Ondan başka ilah yoktur. Niye? Hakiki hay olan odur da ondan. Her şey onunla dirilir ondan. Her şeye diriliğini, hay oluşunu veren odur da ondan. Eğer biri bir şeyi diriltebiliyorsa ilah o olsun. Onun için Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmayın. Ondan başka ilah yoktur. İlah sadece O'dur. Çünkü O hay olandır. Diri olandır. Fed'uhu muhlisine lehuddin. Ona dua edin. Ondan isteyin. Onu davet edin. Nasıl? Muhlisine <gülüyor> lehuddin. Dini ona has kılarak mühlis olarak, halis olarak din ne demek? Din demek hayat demektir. Senin hayatın Allah'a aittir. Hayatını Allah'a göre yaşa. Diriliğin Allah'a aittir. Hayatın Allah'a aittir. Hayatını da Allah için yaşa. Allah'a göre yaşa. Allah'ın sana verdiği şerefe göre, bahşettiği şerefe göre yaşa. Hazreti insan olarak yaşa. Saf, İnsan olarak, Hazreti insan olarak yaşam. Nasıl yaşamamız gerekir? Allah'a göre insan olarak Elhamdülillahirrabbilalemin dedi. Allah'a hamd ederek, alemlerin Rabbine hamd ederek, bütün mahlukatın zikrine, tesbihine, iştirak ederek, sen de onlarla beraber Elhamdülillahirrabbilalemin dedi. Bütün varlığı Allah'a göre oku. Hande layık olan Allah'a göre anla. Bakara Suresi'nin 255. ayetidir. Ayetü'l Kürsi dediğimiz ayettir. Allahu la ilahe illahu. Allah odur ki ondan başka ilah yoktur. El hayyul kayyum. O hay ve kayyum. O haydir, diri olandır, diriltendir, bununla beraber kayyumdur. Kıyamda tutandır. Varlığı varlıkta tutandır. Bütün varlık onunla varlıkta duruyor. Bütün varlık onunla haydir. Hay ve kayyumdur. Diridir ve kıyamda varlıkta duruyor. La te'eğhuzuhu sinatun, ve la O'nun hay oluşu sizin hay oluşunuza benzemez. Varlığın hay oluşuna benzemez. O'na ne bir gaflet gelir, ne de bir uyku hali, ne de bir uykulama hali. Diğer varlıklar, insan Allah'ın hay ismiyle dirilir, gaflete düşebilir, uyuyabilir, dalgınlığına gelebilir. Ama Allah'ın hay oluşu varlığın hay oluşuna benzemez. Ne ona bir gaflet gelir, ne de bir uyku hali, ne de bir uykulama. Bir de ne demektir? Sakın Rabbim beni unuttur demeyesin, uyudu demeyesin. Ya da farkında olmaz demeyesin. Ya da üzerinden zaman geçti, Allah unutur deme. Allah'ın hay oluşu, mahlukatın hay oluşu gibi değildir. Lehu ma fissemavati ve ma fil erdi. Yerde, gökte, ikisi arasında ne varsa hepsi ona ait. Ve hepsi O'nun hay ve kayyum tecellisiyle diri ve varlıkta duruyor. Men zellezi yeşfe'a'u indehu. İlla biiznihî. O'nun izni olmadan kim şefaat edebilir? O'nun izni olmadan kim kime yardım edebilir? Kim nasıl bir yardımda bulunabilir, şefaatte bulunabilir? Ancak o izin verince, bütün nimetler, bütün ikramlar, hepsi Allah'tandır. Hepsi Onun izniyledir. Yâ alamu ma bini aidihum wa ma O sizin yaptıklarınızı da bilir, yapacaklarınızı da bilir, yapmanız gerekip de yapmadıklarınızı da bilir. Önünüzdekini de bilir, arkanızdakini de bilir. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. Hiç kimse onun ilminden hiçbir şeyi ihata edemez. Ancak onun dilediği kadarıyla onun ilminden öğrenebilir, alabilir. Onun dilediği kadarıyla. Yani ne kadarını öğrenmemizi takdir etmişse ancak o kadarını anlayabiliriz. Yani ben Allah'ı anladım derim. Ne kadar anlayabilirsin? Kendi gönlün kadar, ilmin kadar, marifetin kadar, imanın kadar, Allah'ın sana bahşettiği hikmet kadar anlayabilirsin. وَسِعَى كُرْسِهُ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ Onun hükümranlığı, gökleri ve yeri kaplamıştır. وَرَيَوْدُهُ <gülüyor> حِبْزُهُمَا Onları böyle muhafaza etmek, yeri göğü muhafaza etmek, idare etmek onun için ağır bir iş değil. Ona ağırlık vermez. Ve huval aliyul azim. O ali ve azimdir. Yüceler yücesidir, azamet sahibidir. Yüceler yücesidir, azamet sahibidir. Bütün varlık yanında küçücük kaldır bütün varlığı idare etmek, diri tutmak, kıyamda tutmak, yönetmek ona basit gelir. küçücüktür onun için. Nisa suresinin 86. ayetidir bu. Ve izâ hayeytum bi tahiyyeti bir selamla selamlandığınızda Allah bu ayette selam kelimesini kullanmadı, tahiye kelimesini kullandı. Hayat, hayat veren. Tahiyet. Bir selamla selamlandığınızda, bahiyu bi ahsen minha. Ondan daha güzel bir selamla ona karşılık verin. Ev. Rudduha ya da aynı ile ona iade edin, aynı ile ona selam verin. İnna Allah herkane ada şeyin hesiba. Muhakkak ki Allah her şeyin hesabını sorandır. Evet. Tahiye demek dirütmek demektir. Dirütmek. Tahiye demek dua demektir. Selam dua demektir. Bu durumda duamız birbirimiz için hayat oluyormuş. Selamımız hayat oluyormuş. Eğer biri sadece zahiri olarak bir dua etti, bir selam verdiyse Allah sen de ondan daha güzeliyle ona selam ver ya da aynıyla mukabele et. Yapmazsan ne olur? Yapmazsan muhakkak ki Allah her şeyin hesabını sorandır dedi. bunu hesabını sana sorarım dedi. Bu durumda biri birine bir iyilik yapsa, bir tahiyye yapmış olur. İkramda bulunmuştur. Ya ondan daha güzel bir ikramla ikramda bulunman lazım ya da aynıyla mukabele etmem lazım. Yani nankörlük yapmaman lazım. Onun için selam vermek demek, diriltmek demektir. Dua etmek demek, diriltmek demektir. Eğer Allah senin duanı kabul ettiyse, selamü aleyküm dediğinde, Allah'ın selamı üzerine olsun. Allah cennete selam yurdu dedi. Allah'ın selam ismiyle selamette ol dedim. Dua ettin ona. Benden yana selamette ol, benden sana hiçbir zarar gelmez. Çünkü sen Allah'ın selamıyla selamdasın. Yani Allah'ın korumasındasın. Ben haddimi aşıp sana zarar veremem. Yani bundan korkarım. Bundan hayal ederim demektir. Evet, Allah her şeyin hesabını sorandır. Allah nankörleri sevmez buyurdu. Yani biri iyilik yapmışsa onu unutmamak gerekir. Onu yok saymamak gerekir. Mesela her ana-babanın kendi evladı üzerinde iyiliği vardır, iyilik hakkı vardır. Asla bunu unutmaması gerekir. Çünkü ona tehiyya vermiştir. Hayat vermiştir tabiri caizse. İkramda bulunmuştur. Eğer onlara karşı nankörlük yaparsa ne olur? Nankörlerden olur. Onu yok sayamaz yani. Sayarsa Allah her şeyin hesabını sorandır, dedi. Zahiri olarak bir selamın bile hesabını soracak. Allah ayet-i buyuruyordu, fitne adam öldürmekten daha beterdir, dedi. Fitne adam öldürmekten daha beterdir. Gıybet için, Ölmüş kardeşinin etini yemek dedi. Ölmüş kardeşinin etini yemek. Canavarlaşmak yani, gıybet için. Selam vermek nasıl diriltmekse, dua etmek nasıl diriltmekse, gıybet etmekte öyle öldürmektir. Furkan Suresinin 58. ayeti, ve tevekkül ana hayi, lizi, la yamur. Allah tevekkül et dedi. Kime hay olan ve ölümsüz olana tevekkül et dedi. ölüm hay ve ölümsüz olan Allah'a tevekkül et, güven dedi. Yani ölümlüye güvenme, ölümlüye tevekkül etme. Tevekkül edilmesi gereken, vekil edilmesi gereken Allah'tır dedi. Eğer ölecek olan birine tevekkül edersen, ölümlü birine tevekkül edersen, o ölür. Güvenin boşa çıkar. Sonra hayal kırıklığına uğrarsın, hüsrana uğrarsın. Allah'a güvenmen gerekir. Evet, hay ve ölümsüz olamaz. وَسَبِّحْ bihamdihi, Onu hamd ile tesbih et. O'nun bütün noksan sıfatlardan beri olduğunu, münezzeh olduğunu bil ve buna iman et. Bir de O'na hamd et. O'na hamd etmen için isimlerini bilmen lazım, isimleriyle O'na hamd etmen lazım. esma ıl O'na hamd etmen lazım, övmen lazım yani. Ve kefa. Bu senin için yeterlidir. Bu sana kafidir. Rabbini hamd ile tesbih edersen, Rabbine tevekkül edersen bu senin için kafi yeterlidir. Bihi bi zunubi ibadihi habira. Bununla beraber Allah'ın kullarının günahlarından haberdar olması yeterlidir. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ Ölümü ve hayatı yaratan O'dur. Ölümü ve hayatı O yarattı. Demek ki Allah hayatı nasıl yaratmışsa ölümü de öyle yaratmış. Bir de her nefis ölümü tadacak buyurdu. Ölümü tatmak varmış. Ölüm yok olmak değilmiş. Ölüm tadılan bir şeymiş. Çünkü ölünce başka bir hayatla diriliyor da ondan. Bizim zannettiğimiz manada ölüm diye bir şey yoktur. Bununla beraber nasıl ki zahiri bir tarafımız varsa, bütün mahlukatın zahiri bir tarafı varsa, hepsinin bir de manevi bir tarafı vardır. Bütün mahlukat için ölüm diye bir şey yoktur. Kıyamet günü hepsinin şahit olduğunu göreceğiz. Hepsinin şehadet etmeye geldiğini göreceğiz. Mesela Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam bir yerde namaz kıldığınızda kıyamet günü o yer gelip sizin orada secde ettiğinize şehadet edecek. Başka bir hayat. Belki bizim anlamadığımız bir hayat. Çünkü hepsi Allah'ın hay ismiyle diridir ve hay tecellisi ölmez. Allah ölümü ve hayatı yarattı neden yarattı diyeyebrukum Ekum eh seni amela. imtihan etmek için dedi diyebruku bu imtihan etmek için nasıl imtihan ediyor imtihan nasılmış hanginiz güzel yaparsınız diye imtihan buymuş hanginiz güzel yaparsınız Hanginiz güzel amel işlersiniz? Ve huvel azizul gafur. O aziz ve gafurdur. Bütün şeref, bütün izzet ona aittir. Bununla beraber gafurdur. Siz o şerefi taşıyamasanız da, yarım yamala taşısanız da, hakkını veremeseniz de o gafurdur. Hadis suresinin 20. ayeti İ'lemu Bilin ki Ne demek bilin ki? Bu ayet ne zaman? İ'lemu ya da İ'lemu geldiğinde nerede nasıl anlamak gerekiyor? İ'lemu, bilin ki Yani ben sana bildiriyorum, ben sana öğretiyorum Şimdi size bir şey öğreteceğim diye Allah İ'lemu, bilin Öğrenin. Neyi üretecek nasıl üretiyor Enmel hayat-ı dünya bilmiş olun ki dünya hayatı laibun oyundur bir oyundan ibarettir. Evet. Ve lehun bir eğlenceden ibarettir. Eğer o ahiretin tarrafı olarak anlaşılmazsa, bu dünyada ebedi hayatını kazanmaya çalışmazsan, Hazreti insan olmaya çalışmazsan, geriye ne kalır onu anlatıyor Allah. Onu öğretiyorum diyelim. Bir oyun kalır, bir eğlence kalır. وَزِينَتُونَ Bir süs kalır, bir süs olur. تَفَخُرُون بَيْنَكُمْ Birbiriniz arasında kendi aranızda onu da iftihar etme süsü olarak kalır. Ve tekasurun fi'l emvali ve evlat Bir de orada malı çoğaltma, evladı çoğaltma. Bununla birbirinize karşı övünme kalır. Temeseli gaisin acabe'l kuffar. Bu dünya hayatı Allah'tan bağımsız olunca bir yağmura benzer ki, o çiftçilerin hoşuna gider. Nebatı, onun nebatı, onun faydası, onun o mal çokluğu, evlat çokluğu, hoşunuza gider. Sümme, yehijü, sonra o mal evlat çokluğu size heyecan verir. Ve teravhü, müsferrem. Sonra, bir de bakıyorsun ki sararmış. Nasıl ki yani toprak yeşeriyor, sonbaharda sararıyor, sonra sararır, Sümme yekunu evet. sonra da o sararmış olan çerçip haline gelir. Dünya hayatı böyledir diyor. Yani bir mevsim gibi anlattı. Önce böyle yeşerir, büyüyür, ma sahibi, mevki sahibi, Evlat sahibi olur, onunla övünür. Sonra evet, hayatının sonuna yavaş yavaş yaklaşır. Sonra sararır. Sonra çer haline gelir. Evet, artık yaşlanır, Ayağı tutmaz, eli tutmaz, konuşamaz. Ahli doğru dürüst çalışmaz. Hafızasını yavaş yavaş kaybeder. Bütün dünya onun olsa ne olur? Artık sararmaya başlamış. Sonra ve fil ahireti azabun şedid işte böyle yapanlar, böyle yapanlar için ahirette şiddetli bir azap vardır. Dünya hayatında ebedi hayatını kazanmayıp böyle mala, evlada, mevkiye kıymet yer verip bunun peşinde koşanların hayatı böyledir dedi. Ve bu ahirette onlar için şiddetli bir azap olur. Ama bu Bir de bundan başka bir şey var. Ve mağfiretun minallahi ve rıdvan. Ama isteseydi Allah'tan bir mağfiret, bir de Allah'ın rızasını kazanabilirdi. Bir böyle hayatını dünyanın peşinde, mal peşinde, mevki peşinde, evlat peşinde yaşayanlar, harcayanlar vardır. Bir de Allah'ın kendisini mağfiret etmesi için, Allah'ın rızasını kazanmak için hayatını yaşayanlar var. Bu ikisi bir olur mu? Ve mal hayat dünya illa meta'ur gurur. Evet. Dünya hayatı aldatıcı bir yararlanmadan başka bir şey değildir. Aldatıcı. Ondan istifade ediyorsun ama seni aldatıyor. Eğer onu Allah yolunda Allah'ın rızasını, mağfiretini kazanma yolunda yaşamadınsa aldandın, hayata aldandın. Hayat demek yaşamak demektir. Ama hakikati yaşamak demektir. Allah, hadiste buyurmuştu. İnsanı yaratıp dünyaya gönderdim ki, varlığının tadını tatsın diye. Varlığının tadını tatsın diye. İnsanda iki türlü varlık vardır. Bir bedene ait varlık, bir de manevi tarafı, manevi varlığı vardır. Bedene olan tarafı dünyadaki nimetlerle tadıyor. Manevi olan varlığı nedir? Allah'ın kendisine nefrettiği ruhtur. Bunu Allah ile tatması lazım. Yani Allah'ın nurunu, Allah'ın güzelliğini kendinde tatması lazım. Bilmesi değil. Bilmek başka şey, tatmak başka şeydir. Bilmek iman olmaz, tadınca iman olur. Aynı şekilde ibadet için de bu böyledir. Yani sen abdestini aldın, kıbleye döndün, eyyilden kalktın, duaları okudun. Bu namaz olur mu? Olmaz. Zahiri olarak namaz oldu, zahiri olarak ama içi boş bir namaz, ruhsuz bir namaz oldu. Bu namazın ruhu yok, içi boş. İçinin dolu olması için, o namazın namaz olması için ne lazım? Ona miraç lazım. Namaz, müminin miracıdır buyurdu. Yani senin gönül itibariyle kendini Allah'ın huzurunda bilmen lazım. Miraçda bilmen lazım. Allah'ın huzurunda durup hesabı Allah'a vermen lazım. İyâkena abdu ve yyâkenesta'in derken bunu Allah'a direkt söylemen lazım. Arada vasıtasız söylemen lazım. Çünkü bu hitabı kul direkt Allah'a yapıyor. Yalnız sana abdoluyorum ve yalnız seni istiyorum diyorsun. O arada bunu Allah'a söylemezsen işi boş bir namaz oldu. Ruhsız bir namaz oldu. Ölü bir namaz oldu. İbadetlerin de böylesine ruhu vardır. Aynı şey oruç içinde geçerlidir. İbadetlerin ruhu içindeki niyettir. Ameller niyete göredir buyurdu. Yani niyet düzgün olmayınca, doğru olmayınca o ibadet kabul görmez, sana fayda da vermez. İbadetin niyeti Allah rızasıdır. Allah rızası. Mesela biri dese ki ben oruç tutayım, benim için perhiz olsun. Oruç iyi bir şeydir, faydalı bir şeydir. Oruç tutunca perhiz yapmış oluruz. Mideye çok faydası vardır. Sağlığa çok faydası vardır. Hatta oruç tutalım, kilo verelim. Bu oruç tutmuş olur mu? Olmaz. Feriz yapmıştır kendini. Sağlık için perhiz yapmıştır. Ama ibadet yapmamıştır. Çünkü ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? İnsanlardan öylesi var ki, Namaz kılarlar, sadece onlara yorgunluk kar kaldır. Oruç tutarlar, sadece onlara açlık kar kalır. Evet. Ramazan geliyor, niyetimizi nasıl yapmamız gerekir? Yani sadece açlığın bize kar kalmaması için niyetimizin nasıl olması gerekir? Bunu bir sefer söylememiz yeterlidir. Ya Rabbi, sen imsaktan iftara kadar yemeyin, içmeyin buyurdun. Hem de helal olanı, yemeyin, içmeyin buyurdun. Ama benim arzum, benim nefsimin, vücudumun, bedenimin arzusu isteği yemek ve içmektir. Ama ben senin emrini, ben seni kendimden, nefsimden, vücudumun arzusundan, isteğinden daha çok seviyorum. İman bunu gerektiriyor çünkü. Senin emrini, senin benim için güzel gördüğünü, güzel dediğini kendi arzumdan, isteğimden, nefsimin arzusundan, isteğinden daha çok seviyorum. Seni canımdan daha çok seviyorum demektir. Onun için ben de İmsaktan iftara kadar yemiyor ve içmiyorum. Neyi yemiyor, içmiyorum? Helal olanı. Bu yetmez. Oruç yememek ve içmemek değildir yalnız. Yememek ve içmemek, orucun yüz parçasından bir parçasıdır. Bir tanedir. Diline oruç tutturman gerekir. Kulağına tutturman gerekir. Gözüne tutturman gerekir. Eline, ayağına tutturman gerekir. Bedenine tutturman gerekir. gönüne de oruç tutturman gerekir. Mesela oruçlu biri gıybet etse ne yapmış olur? Ölmüş kardeşinin etini yemiş olur. Orucu bozulur mu? Elbette ki bozulur. Allah helal olanı yeme içme dedi. Sen haram olanı yiyorsun. Nasıl oruçlu kalırsın? Bu nasıl oruç olsun? Arkadaşların bu konuya çok dikkat etmesi gerekir. Oruçlarını böyle... Nefsine uyarak, şeytana uyarak bozmamalıydır. Yani sadece ona açlık, kar kalmamalıydır. Evet, Allah hayırdır, haya sahibidir. Allah kurundan haya eder. Allah kendisinden haya eden kurundan haya eder. Allah kullarından haya eden kurundan haya eder. Ayetleri, hadisleri okurken bunu hep beraber anladık. Bu durumda bizim Rabbimizden hayal etmemiz lazım. Rabbimizi hatırlayınca, Allah deyince Allah'ın bu sıfatını, bu vasfını unutmuyoruz, yok saymıyoruz. Unutsak ya da bunu yok sayarsak ne olur? Allah'a hakkını teslim etmemiş oluruz. Allah'ın hakkını takdir etmiş olmayız. Kul binlerce, yüzbinlerce hata yapar, yanlış yapar, günah işler. Allah ben Gafurum dedi, ben gafarım dedi. Benim rahmetimden umudunu kesme dedi. Ey nefsini israf eden kullarım dedi. Allah'ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin dedi. Allah bütün günahları affeder, mağfiret eder dedi. Olmamış gibi muamele eder dedi. Sana düşen, Ya Rabbi beni affetti, mağfiret etti. Hepsini silerim. Hiçbir aybını yüzüne de vurma. Olmamış gibi muamele eylerim. Evet arkadaşlar, soru göndermişlerdi. Geçen hafta vakit bulamadık. Bu hafta onları biraz cevaplandırayım. Her gece gözümü kapattığım gibi karanlık rüyalar görüyorum. Güzel olmayan rüyalar bunun sebebi nedir? Üç türlü rüya vardır. Şeytani rüya, nefsani rüya, rahmani rüya. Şeytani ve nefsani olanı unutuyoruz. Şeytani olan nasıldır? Şeytan bize bir şeyleri gösterir. Bu şeytanidir. saçma sapan şeyleri gösterir, bu şeytanidir. Nefsani rüya nasıldır? Mesela hasta olduğumuzda, düşünceli olduğumuzda, bir şeyle çok meşgul olduğumuzda, o düşüncelerimiz gönlümüze akseder, uyduğumuzda da rüya olarak onu görürüz, bu da nefsani rüyadır. Bu da yoruma tabi değildir, onu hemen siliyoruz gönlümüzden. Bir de Rahmani rüya var. Rahmani rüya demek, Allah'ın rahmetiyle kuruna gösterdiği rüya, rüyat görmek demek çünkü. Gösterdiği demektir. Rahmetiyle Allah'ın kuruna gösterdiği şey. Bu ya müjdedir ya da uyarı ikazdır. Uyarı ikaz olsa da müjde var içinde. Niye? Allah kurunu ciddiye almış, özel olarak kuruna muamerede bulunup ona gösteriyor. Kurum şunu şöyle yapma, bunu böyle yap. Bu yanlıştır. Bu yanlışından dön demektir. Bir de müjde vermek vardır. Doğru yaptın, güzel yaptın. Bu böyle bir ikramı Böyle bir ikram senin önünde vardır. Müjde bu demektir. Müjde geliyor demektir çünkü. Yoluna devam et, güzel yapmaya devam et demektir. Evet. Böyle güzel olmayan rüyalar görüyorsak, evet, şeytanidir, nefsanidir. Hemen siliyor, şey avuz besmele çekiyoruz. Resulullah Efendimiz buyurmuştu, aleyhissalatü vesselam. Biriniz böyle şeytani, nefsani bir rüya gördüğü günde, uyandığınızda diğer tarafa dönün buyurdu. Sol tarafa da böyle üç defa tükürü gibi yapın. Euzu besmele şeklinde dedi. Onu böyle kimseye de anlatmayın dedi. Mesela sahabeden biri, Resulullah Efendimiz namaz sabah namazını kıldıktan sonra sahabeye döner, rüya gören var mı diye sorar. Rüya gören varsa anlatır, Resulullah Efendimiz tabir eder. Kendisi rüya görmüşse kendisi anlatır, kendisi tabir eder gene. Bir sahabeden biri dedi ki Ya Resulullah bir rüya gördüm bu gece. Gördüm ki başım kesilmiş. Önümde koşuyordu. Ben de onu kovalıyordum yakalamak için. Ya Resulullah Efendimiz buyurdu ki bu şeytani bir rüyadır. Böyle rüyaları anlatmayın. Evet. Bunu örnek olarak verdim. Mesela kendisi bir rüya görmüş. Onu anlattı. Medine'ye vebah hastalığı gelmişti. Böyle ortalığı kırıp geçiriyordu vebah hastalığı. Sabah diyor, sabah namazından sonra Resulullah Efendimiz sahabeye döndü buyurdu ki, ben bu gece bir rüya gördüm. Gördüm dedi, yaşlı, saçı başı dağınık, üstü başı yırtık bir kadın, yaşlı bir kadın, çok böyle kötü bir haldeydi. Medine'ye çıkıp, Falan beldeye doğru gidiyordu. Kendisi de tabir etti. Buradaki bu veba hastalığı buradan çıktı oraya gidiyor dedi. Ertesi gün hastalık bitti. Orada hastalık baş gösterdi. Hastalık da bir memurmuş. Vazifeli bir memur. Onun için hastalığa küfredilmez, sövülmez, küçümsenmez. Hangi hastalık olursa, musibet, bela olursa olsun, O, O'nun içinde rahmet vardır. Günahları affettirir, dereceleri yükseltir. Doğru anlamak lazım. Doğru bakmak, bakıp doğru anlamak lazım. Evet. Kul hakkını bize anlatır mısınız? Kul hakkı. En büyük hak, en büyüge ait olandır. Önce Allah hakkı. Kul hakkını Allah hakkına bağlaman gerekiyor. Biri bir kula zulmetse, haksızlık etse, önce Allah'a karşı saygısızlık yapmıştır. Önce Allah'ın emrini ihlal etmiştir. Onun için kul, kul ile muhatap olurken, önce Allah'ın hesabını yapmalıdır. Allah yokmuş gibi bir hesap yapamaz. Yaparsa bu küfür olur. Bu şirk olur. Bu kelime tek başına küfür bir kelimedir. Tek başına. Kul hakkı deyince böyle sadece yani hakkını yediği meselesi değildir. Eğer biz bunu böyle anlarsak kul hakkını anlamadık. Kul hakkı nedir? Kardeşin, o senin kardeşin. İnsan kardeşin. Kul hakkı. Açsa doyurman lazım. Susuysa suyu vermen lazım. elbisesi yoksa giydirmen lazım. İhtiyacı varsa giydirmen lazım. Bilmiyorsa öğretmen lazım. İmanı yoksa iman vermen lazım. Onun sırtında Allah'a taşıman lazım. Onun şeytandan koruman lazım. Hak budur. Hak böyle hakkı yemek meselesi değildir. Allah bunun hesabını sorar mı? Ayeti okuduk. ...Allah her şeyin hesabını sorandır." dedi. Evet. Onun için ne buyuruyor ayet-i kerimede? Nasıl böyle kul hakkı varsa, malın hakkı da var böyle. Malın hakkını vermek çok ağır bir iştir. Ağır bir sorumluluktur. Resulullah Efendimiz buyurdu, aleyhissalatu vesselam... Örnek verdi sahabeye. Malın hakkını verin dedi. Malın hakkını. Sahabe sordu, ya Resulullah nasıl vereceğiz malın hakkını? Buyurdu ki, farz edin ki, sizden birinizin develeri var. Tabi orada örnek öyle verilir. Develeri var. Bu durumda kardeşine onun sütünden ikram etmelidir. Keserse etinden ikram etmelidir. Kardeşinin ihtiyacı olduğunda, deveyi istediğinde, yük yüklemek için, onu ona vermelidir. Eğer, kardeşinin ihtiyacı varsa, bir de ona, bir tane, iki tane, artık kaç tane teslim etmelidir ona. Ta ki kendisine, o da bir deve arana kadar, devesini tekrar iade etmek üzere, ona vermelidir. Yününü kırıktığında, yününden vermelidir. Eğer böyle yapmazsan ne olur dedi? Malhun böyle vermesi lazım. Böyle yapmazsa dedi, kıyamet günü o kulü yere yatırırlar, o develerin hepsini böyle sıraya koyarlar, bunu çiğne derler. Develerin biri gelir onu çiğner geçer, öteki gelir çiğner geçer. En sona sıra geldiğinde yine en başa gelmiştir bütün hesap bitinceye kadar böyle azap görür orada dedi. Malıyla azap görür. Malın hakkını vermemiş. Dolayısıyla kullarının hakkını vermemiş. Buyurdu ki sahabeye sizden birini öyle görmeyeyim. Sahabe diyor ki ya Resulallah bu durumda yani biz bunu böyle alıp böyle onlara vereceğimize komple versek daha rahat edeceğiz. Daha kolay olur. Hem hesap daha kolay olur hem de biz bu kadar zor durdurulma zor durdurulda kalmış olmayız. Evet, malın hakkı vardır. Kul hakkı deyince öyle haksızlık gibi değil. Hak başka şey. Komşusu aşken tok yatan bizden değildir dedi. Hak budur. Yani insanın insanın hakkını, kul hakkını gözetmesi lazım. Ona zulmetmeyi zaten düşünemez miymiş? Hani onu önüne getirip işte haksızlık şöyle oldu, zulüm böyle oldu değil. Geç orayı. Bir mümin böyle bir şey düşünemez zaten. Böyle bir şey yapmaz zaten. Yapıyorsa zaten o mümin deyedir bir kere. O iman etmemiştir. Onda Allah'ın güzelliği, rahmeti, mağfireti tecelli etmemiş manasındadır bu. Evet. Kul hakkı aynı zamanda onun etini yememektir. Onun gıybetini yapmamaktır. Onun İnsanın şerefini rencide etmemektir. Yanlış yaptığında bunu görse bile onu örtmektir, kapatmaktır. Kendisine yanlış yapsa onu affetmektir. Evet, bu hakkı böyle birkaç kelimeyle anlatmak mümkün değildir. Yani kul önce Allah'a karşı sorumludur. Kuruna muamele ederken Allah bunu hesabını sorar, bunu bilmelidir. Sadece yaptıklarıyla değil, bir de yapmadıklarından hesaba çekilir. Belki bizim anlamadığımız yer burasıydı. Yaptıklarından dolayı değil. O zaten onu hesabını verecek, bir de yapmadıklarından dolayı hesaba çekilecek. Allah ayet-i kerimede öyle buyurdu. Kıyamet günü yaptıklarınızı yapmayıp geride bıraktıklarınızı göreceksiniz dedi. Allah onu sizin önünüze koyacak. Nasıl koyacak onu? Evet. Resulullah Efendimiz nasıl anlatıyor onu? Buyurdu ki kıyamet günü bir kure hesaba getirirler. Allah ona buyurur ki ben açtım sen beni doyurmadın. Bu hadisi mutlaka duymuştunuz. Ben süsüzdüm sen bana su vermedin. Elbisem yoktu bana elbise vermedin. Ben hastaydım sen beni ziyarete gelmedin der. Allah kuluna böyle söyleyince kul der ki ya Rabbi sen bunlardan münezzehsin. Niye beni böyle hesaba çekiyorsun? Hikmeti nedir? Ne yapmışım yani? Diyor, Allah buyurur, faran hulum açtı, ama sen onu doyurabilirdin. Sana bu imkanı vermiştim. İmtihan bu demek zaten. Kazanma imkanı demektir. Sen onu doyurmadın. Faran kulum suya ihtiyacı vardı, sen ona su vermedin. Bu Arabistan'ın şartlarında çok önemli bir mesele, su. Falan kulümün elbisesi yoktu ve sen onu giydirebilirdin. Onu senin önüne koydum. Bu imkanı sana tanıdım ama sen onu giydirmedin. Falan kulüm hastaydı, sen onu ziyaret etmedin. Ona yardım etmedin. Yani onu hekime götürmeden ilaç almadın. Sadece hasta demek ziyaret meselesi kuru kuruya ziyaret değil yani. Sonunda ne buyurdu? Sen bilmez misin ki sen kuluma bunu yapsaydın, kullarıma bunu yapsaydın, bunu bana yapmış olurdu. Ben kulumla beraberim dedi. Yani Allah kuluna yaprağını kendisine yapılmış olarak kabul eder. Nasıl ki ikramı böyle kabul ediyorsa zulmü de böyle kabul ediyor. Zulmü de. Kul ile muhatap olunca Allah ile muhatapsın. Allah insana şah damarından daha yakındır dedi. Allah kişiyle nefsi arasına girer buyurdu. Tecelli eder oraya. Gönlüne tecelli eder. Ayetti bu. Bir kula amele ederken bunu unutmuyoruz. Allah ona tecelli etmiş. Allah ona şah damarından daha yakındır. Onun gönlü kırılırsa, Allah'ın gazabı gelir o gönülde Onun gönlünü eğer yaparsan, o gönül sevinirse, Allah'ın muhabbetini alırsın o gönülde Bir baba vasiyet olarak ben ölünce beni oğlumun üstüne, yani mezardaki oğlumun üstüne gömün demiş. Ve adam öldü, onu başka bir yere gömdüler. Bu vasiyet ne kadar doğrudur? Vasiyet de doğru değil. Bu vasiyeti yerine getirmek de gerekmez. Kim nerede ölmüşse, vasiyet etse bile evet, en yakın yere defnedilmelidir. Bize cehennemin mertebelerini anlatır mısınız? Cehennemin mertebeleri. niye Cehenneme gitmeye mi niyetimiz var? Allah ayet-i kerimede buyurdu, cehennemin en alt tabakasında münafıklar vardır. Münafık. Münafık, iki yüzlü demektir. Ben müminim diyor, zahiri olarak mümin gibi durur, ama iman etmemiş. Kalbi iman etmemiş. Korkarım ki, evet, bu çok büyük bir tehlike. Belki bu ümmetin şu anda en çok dikkat etmesi gerektiği tehlikedir. Resulullah Efendimiz buyurmuştu, aleyhissalatü vesselam, ben ümmetimin benden sonra puta tapmasına ihtimal vermiyorum. Ama... Onların dünyaya tapmasından endişe ediyorum buyurdu. Dünyaya tapmasından endişe ediyorum. Ümmetim diyor. Ben müminim diyor, ben Müslümanım diyor ama bakıyorsun gönlünde dünya puti var. Dünyaya tapıyor. Yani dünyayı kazanmak için dünya hayatını ahirete tercih ediyor. İnsan için iki tercihi vardır. Bu ya dünyadır ya ahirettir. Yani biri mutlaka öndedir. Ama ahiret dünyanın önünde ise sorun yok. Bu durumda ahireti kazanmak için dünyasını feda eder, dünyalığı feda edebilir, doğru durumdadır emektir. Hayatını zamanını Allah yolunda kullanabilir durumda demektir. İki şık arasında kaldığında ahiretini tercih edebilir durumda demektir. Evet, en alt tabakasından münafıklar, onun bir üstünde müşrikler var. Onun bir üstünde ateşe tapanlar bir de iblis var. İblis münafaktan müşrikten daha yüksek yerdeymiş. Evet, i̇lginç bir durum. Yani biri ben müslümanım deyip ben müminim deyip eğer iman etmemişse en büyük zararı o veriyor. En büyük İslam'a. Müslüman olmaya insana en büyük zararı o veriyor. Çünkü insanlar ona bakıp ona kanıyor. Ha demek ki İslam böyleymiş. Ha demek ki İslam Müslüman olsa böyle de yapabiliyormuşler. Evet. Dilini söylediğini kalbi tasdik etmiyor. Bunun tek bir çaresi vardır. Allah'a iman. Kendisini yaratan Rabbini her şeyden çok sevmek. Allah'a ait olanı Allah'a teslim etmek. Allah'ın hangi isminin hangi surede geçtiğini kolayca bulabilir miyiz? Elbette ki. Ama Allah'ın bir ismi bir surede geçmiyor. Ya da bir ayette geçmiyor. Bazı isimler 100 sefer geçiyor, bazı isimler 500 sefer geçiyor. Bazı isimler 1 sefer geçiyor, bazı isimler 5 sefer, sefer geçiyor. Bazıları 5 sürede geçiyor, bazıları 10 sürede geçiyor. Onun için, eğer arkadaşlar isterse, onlara böyle sırayla tasnif edebiliriz. Nasıl isterse öyle. Yani bir isim kaç yerde geçiyor, kaç sefer geçiyor, oradan bakıp, hangi süreye isterse oraya bakar. Bir dahaki haftaya arkadaşlar bir liste hazırlar. Bayan kardeşlerimiz bunu atabilirler, bakabilirler. Süt kardeşlerden sonra gelen kardeşler evlenebilir evlenebilir mi? Süt kardeşlerden sonra gelen kardeşler. Eğer biri birinin sütünü içmişse, sonra gelen kardeşler hiç fark etmez, o onun kardeşidir. Yani biri birinin sütünü içtiğinde o o ana'nın evladı olur. Artık Muhammed'i öyle anlamak gerekiyor. O kardeşlerden sonra da gelse, önce de gelse hiçbiri biri onunla evlenemez. Sadece onun için geçerlidir bu yalnız. Onun diğer kardeşleri için geçerli değil. Eğer özel bir durum varsa kardeşlerimiz bu soruyu özel olarak durum nedir ona göre soracak, ona göre cevabını alacak. Eşim yanlış yaptığı zaman onu ikaz ettiğimde bana kocalık yapma diyor. İkaz etmek kocalık mıdır? Söyleme tarzından söyleme tarzına fark vardır. Eğer karşımızdaki bunu kocalık gibi anlıyorsa, bu durumda söyleyiş tarzımızı beğenmedi demektir. Eğer bir yanlışlık varsa ortada onu edeple söylemek gerekir. Ona dayatarak değil. Şöyle yapacaksın diyerek de Sen yanlış yapıyorsun. Zaten bu yakışma hiç. Bu kadının edebine yakışmadı bir kere. Gerçi aslında şu anda bu zamanda aslında gerçekten kadınlarımız, kızlarımız bu edebi kaybetmiştir. Kocasına karşı edepli olmayı kaybetmiştir. Yani hayasını kaybetmiştir. Hayasını. Evet. Eşinden utanmıyor. Hayal etmiyor. Ona karşı edebi değil. Çocuğuna muamele eder gibi ona muamele ediyor. Yani nasıl konuşuyorsa ona öyle konuşuyor. Hatta bağırıyor, çağırıyor. Bu kadının edebi değildir. Hayali kadın böyle değildir yani. Hayasını kaybetmiş. Nereden kaybetti? Sokakta çıktı kaybetti. Okula gitti kaybetti. Televizyonu seyretti kaybetti. Öyle öğrettiler kaybetti. Allah buyurdu ki ayet-i kerimede, saliha kadınlar itaatkardır. Allah söyledi. İtaatkâr, salih kadın. Sen saliha mı olmak istiyorsun? Kocana itaat et. Evet. Yapılması gereken şey budur. Ha, bununla beraber erkekler bunun yanlış, kocalar bunun yanlış kullanmamalıdır. Kocanın nasıl olması gerekir? Senin örneğin, önderin Resulullah Efendimiz'dir. Ona göre, bak, ona göre hareket et, ailene ona göre muamele et. Güzel yapan kazanır, doğru yapan kazanır, fedakarlık yapan kazanır, affeden kazanır, hoşgörü gösteren kazanır. Bize düşen kazanmaya çalışmaktır. Allah mesela erkekler için buyurdu ki ayet-i de, Eşinin bir tavrı senin hoşuna gitmeyebilir. Ama bunda hayır vardır belki sen bilemesin dedi. Olur ki bir tavrı, bir hari bir hareketi senin hoşuna gitmeyebilir. Ama Allah bunda hayır var dedi. Bunda şer olduğunu izah etme dedi. Hükmü böyle verme dedi. Ne yapmak lazım? İdare et dedi. Hoş gör dedi. Bırak o kadar da kusur olsun dedi. siz bazen uygundur olabilir dediğiniz durumda başka biri benim yine de gönlüm rahat değil deyip izin vermemesi doğru mudur? Evet Bazen böyle de olsa uygundur diyebilirim mesela. Ama bu çeşit çeşit farklı farklıdır. Mesela kardeşlerimiz mesela sordu bir bayan Dışarı çıkarken mantosunu üzerine giyiyor, altına pantolon giymiş, uzun bir şey giymiş, mantosunu üstüne giymiş. Uygun olabilir mi? Tabi manto giydiği için gidecek yere kadar uygun olabilir dedim, farz edin. Başka bir koca çıktı dedi ki hanımına ben senin böyle giyinmeni sevmiyorum dedi. Koca doğru yapıyor mu? Tabii ki doğru yapıyor. Bırak o kadar da ona haklı olsun. Değil mi öyle? Evet. Biz bunu söylerken, yani kardeşlerimiz, yani ben pantolon giymişim, üstüne de bir şey giyiyorum. O zaman ben sohbete gidersem aybolur. Ben de aybolmaz, bir şey olmaz, gelin Allah değil. Allah nasıl de öyle yapacaksınız demeye çalışıyorum. Yani benim söylediğim başka bir şey, orada kendisine doğru yontan başka bir şey anlamaya çalışıyor. Hadi biz de böyle giyinelim. Olur mu öyle? Yani herkes her şeyi biliyor. Mesele Allah'ın sevdiği gibi yapmaktır. Bununla beraber bir kadın, kocasının sevdiği gibi yapma denir. Onun sevmediği bir şeyi yapması doğru değildir. Giymesi doğru değildir. Çünkü ona güzel görünmesi gerekir. Kendini ona beğendirmeye çalışması gerekir. Evet. Buna beraber erkek kardeşlerimiz kendisine ne nasıl bir hak tanıyorsa eşlerine de o hakkı tanımalıdır. Mesela bazen görüyoruz. Babanın evine gidemezsin diyor ya da farancanın, kardeşinin evine gidemezsin, onunla görüşemezsin. Bu tavır tavır değildir. Ya da şöyle söylüyor, ya beni tercih et ya da aileni. Bu doğru mudur sizce? Biri bize öyle söylerse, ya da birinin kızı varsa, farz kızını evlendirdi, onun kocası ona öyle söylerse sen kabul eder misin? Bu doğru olur mu? Bu yazık olmaz mı ona, bu zulüm olmaz mı? Allah bunu kabul eder. Sen kabul etmezsen Allah nasıl kabul eder? O bizim mümin kardeşimiz önce. Kendine tanıdığın hakkı mümin kardeşine tanımam lazım. Yani biz karı koca olduk diye mümin kardeşi olmaktan çıkmadık. Hakkımız, hukukumuz birbirimize karşı bir on kat daha arttı. On kat daha dikkat etmemiz lazım birbirimize. Evet. Ne olursa olsun Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam. Kendiniz için istediğinizi mümin kardeşiniz için istemedikçe mümin olmazsınız dedi. Onun için herkese karşı ailemize karşı da böyle davranmamız gerekir. Anamıza babamıza karşı da böyle olmamız gerekir. Yani biz çocuğumuzun bize yapmasını istemediğimiz bir şeyi biz anamıza babamıza yapmayalım. Biz kendi evladımızdan neyi bekliyorsak biz de Anamıza, babamıza karşı öyle olalım. Yani hayatı, güzelliği kendi üzerimizden biliyoruz. Hiç kendimizi böyle başka tarafa koyup, kendimizi başka, ben başkayım, o başkadır demiyoruz, demiyoruz. Allah bunu kabul etmez, bunu unutmayalım. bir şey sormak isteyen varsa oyunda sorsun. Öyle tamam yazmışsınız. Buyurun. Allah razı olsun. Çok faydalı bilgiler aldım ben. İlk buraya gelişimdir. Allah razı olsun. Fakat ben şunu sormak istiyorum. Allah'ın evet. rızasını kazanmak için ne yapmalıyız? Evet. Bu çok büyük bir soruydı. Gerçekten büyük bir soruydu. Çünkü bu hayatın gayesidir. Allah'ın rızasını kazanmak hayatın gayesidir. Ben kısa ve öz söyleyeyim ki anlaşılsın. Yani biri ben Allah'ın rızasını kazanmak istiyorum deyince ne yapmalıdır? Yapması gereken ilk iş nedir? Nereden başlamalıdır? Eğer başlangıç noktasını bilmezse, anlamazsa gönlü onu hata etmez, anlayamaz yani. Nereden başlamalıdır? Ya da bunu nasıl kazanır? Kur'an-ı Kerim'de Allah buyurdu ki, Ey itminana ermiş nefis, ey Allah ile mutmain olmuş nefis, ey Allah'ın zihriyle mutmain olmuş nefis, Rabbine dön. Rabbine dön, cennetime gir. Rabbine dönünce cennete gireceksin. Marifet cennetidir bu. Sen Rabbinden razı olmuş olarak, Rabbin de senden razı olmuş olarak. Bak önce, sen Rabbinden razı olmuş olarak dedi. Bu durumda Allah senden razı olsun istiyorsan yapman gereken ilk şey nedir? Allah'tan razı olmak. Allah'ın hükmünü kabul etmek. Allah sana nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun, Ya Rabbi sen güzel yapıyorsun, sen Rahmansın, sen Rahimsin, sen Kerimsin, sen hayırsın deyip, Allah'ın muamelesini beğenmek, muamelesinden razı olmak. Yaptığı muamele, bize yaptığı muamele ne olursa olsun. Bilmemiz lazım ki mutlak Allah zul celal ve ikramdır. Sıkıntı geldi, celal sıfatıyla tecelli ettiyse, ismiyle musibet geldi, hastalık geldi, bilinelim ki arkasında ikram var. O ikramı görüp onun o musibetinden, sıkıntısından, hastalığından razı olmak. Biz Allah'tan ne kadar razı olduysak, Allah da bizden öylesine razı olur. Mesela, biz Allah'tan razı olmayayım, Ya Rabbi benden razı ol, ben senin benden razı olmanı istiyorum dersek. Bu boş bir dua olur. Allah demez mi? Kurum, sen daha benden razı olmamışsın. Sen benim Rablığımı kabul etmemişsin. Sen beni tanımamışsın, beni anlamamışsın. Beni Rahman ve Rahim olarak görememişsin. Kerim olarak görememişsin. Yani bir sorun, bir sıkıntı oluyor. Feryat ediyorsun, isyan ediyorsun. Bir de benim senin razı olmamı iyi istiyorsun. Sen benden razı olmamışsın. Sen benden razı ol, ben senden razıyım. Evet, bu böyle. Allah kulundan razıdır. Ama kul Allah'tan razı değilir. Kul Allah'tan razı olunca Allah'ın rızası bütünüyle tecelli eder. Ne kadar? Kulun Allah'tan razı olduğu kadar. Amin sizden inşallah. İnşallah hepimiz Allah'tan razı oluruz. Allah da bizden razı olur. Allah bizi kendisinden razı etsin inşallah. Razı olduğu kullarından eylesin inşallah. Allah bizi hay isminin tecellisiyle dirilsin inşallah. Diri olanlardan eylesin inşallah. Allah bizi kendisine karşı, kullarına karşı haya sahibi etsin inşallah. Kendisinden haya edenlerden eylesin inşallah. Allah bizi kendisine haya edip Kendisinden haya edip şirk koşanlardan eğlenmesin. Allah bizi kıyamet günü haya edenlerden, utananlardan eylemesin inşallah. Allah bizi dünyada mahcup eylemesin. Utandırmasın. Ahirette mahcup eylemesin. Utandırmasın inşallah. Allah bizi huzurunda utandırmasın.